İnsanı Hz. Muhammed'e inanmamız gerekiyor. Çünkü Hz. Muhammed'in Allah'ın birisi. <Sessizlik> Allah'ın birisi. Allah'ın birisi. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Derli dostlar, derli kardeşleri, derli büyükleri, derli başları, öncelikle bizleri böyle güzel bir ortamda bir araya getiren Allah Azze ve hamdü Allah'a böyle bir ortam için ne kadar hamd etsek o kadar azdır. Ebu Eres Almanya'dan geldiler. Ben Hollanda'dan geldim. Ve sizlerle, sizin gibi düzeltti insanlarla bir araya gelme fırsatı bizim için doğdu. Ve bu fırsatı yaratan ise Allah Azze ve Celle'dir. Bu yüzden de Allah Azze ve Celle ediyoruz. Hepinizle teker teker tanışmak istiyoruz inşallah. <gülüyor> Fırsatımız oldu çekti inşallah birbirlerimizle, birbirimizle kucaklaşacağız. Biz birbirimizi inşallah Allah için seveceğiz ve bu sözleri birbirimize söyleyeceğiz inşallah. Ama olur ya bazı kardeşlerimizi istemeyerek, görmemezlikten gelebiliriz. İstemeyerek. İstemeyerek. O kardeşlerimizi bizlere affetsin inşallah. Ama şunu belirtelim. Sizleri Allah için sevdim. Sonfetler Ebu Ales. Hocamın birkaç kez beğendiği ayeti kelimeyi ele alarak inşallah başlayacağım. Ne ki Allah Azze ve Celle Zariyat suresi 56. ayeti kelimeler şöyle okuymaktadır: illa ben cinlerin ve insanları ancak bana ibadet etsinler ancak bana kulluk etsinler diye var. Değerli dostlar bu ayeti kelime karşısında üç grup insan vardır. Bu ayet bizlere neyi öğretiyordur? Yaratılış şikayesini öğretiyordur. O da neydi? Kulluktu. Ve bu ayeti kelime karşısında üç grup insan vardır dostlar. İlk grup bu ayetin kelimenin bizlerden istediğini kabul etmeyen, yani yaratılış gayesi olan kumluğa sırt çevirendir. İkinci grup ise dostlar yaratılış gayesi olan kulunu kâmil manada hayatlarına geçirenler. Ve maalesef günümüzde bu insanlar yok denecek kadar az. Mısırlı değerli ilim eni Ahmet Ferit min ahlak-ı selef adlı eserinde şöyle der. Bu selef devir bu sahabeden ve sahabe ve sahabelerinden sonra sonra gelen tabi'in ve tabi'in tabi'in hakkında. Belki onlardan birine gidilseydi ve denseydi ki yarın kıyamet kopacak üzerinde bulunduğu ibadetten daha fazla kuluk yapamaz. Zaten bütün vakit birileri ibadetle doluydu. Yani onlardan birisine gitseydik deseydik ki yarın kıyamet kopuyor. Zaten daha fazla ibadet yapamaz. Ve bu zikrettiğimiz insanlardan dostlar ölümden sonra dünyada ibadeti o kadar sevmiş ki ölümden sonra kabirde dahil ibadet etmeyi, Allah'a tolum etmeyi, rükür etmeyi, suyun etmeyi arzulayanlar olmuş. Bunlardan bir tanesi el الْبَنَانِ rahimehullah sabit el banali şuraya ya rabbi in izetta li ahadin an yusalli fi qabrihi fa'izni ey rabbi kabirde elimsine ibadet etmeye müsaade edeceksen ne olursun o ben olayım ne olursun kabirde de bu ibadetime ne yapayım değerli dostlar devam et namaza devam edeyim. Kabilden. Ve maalesef az önce de ifade ettiğim gibi bu insanların sayıları az. Allah biz onlardan eylesin. Kendisine kamil manada kulluk eden kullarından olmayı nasip etsin. Gelelim 3. gruba. Gelelim 3. gruba. Bu insanlar da dostlar Allah'a kulluk etmek istiyor. İstemesine lakin bunda bir türlü muvaffak olamıyorum. Namaz kılmak istiyorum, bir türlü kılamıyorum. Kapanmak istiyorum, örtünmek istiyorum, bir türlü yapamıyorum, başaramıyorum. Salih kul olmak istiyorum, gece namazı kılmak istiyorum ama bir türlü yapamıyorum. Namaz vakitleri camiden, Allah'ın evlerinden bir evde iade etmek istiyorum. Lakin bir türlü başarılı olamıyorum. Allah'ın yasaklamış olduğu haramları terk etmek istiyorum. Lakin kendimi haramlardan alıkoyamıyorum. Yok bu bir işaret. Değil dostlar. Evet. Sizlerin de iç dünyalarında bu tür haykırışlar varsa, o zaman inşallah bu sohbeti, bu sohbeti iyice dinleyin inşallah. Umulur ki, umulur ki aradığınız formülü benim kelimelerim arasında bulabilirsiniz. Allah bizleri başardırsın. Değil mi dostlar? Şunu bilin ki, bizlere ulaşan nimet ve nimetlerin hepsi muhakkak ki Allah-u ve allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Ve bikum min ni'metin fe min Allah. Ve bikum min ni'metin fe min Allah. Sizlere ulaşan, sizlere gelen hiçbir nimet olmasın ki muhakkak ki Allah'tandır. Diğer bir ayet-i kerimede ise allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Vama acabak min hasanet, f'min Allah. Vama acabak min siyaset, f'min nefs. Sizlere ulaşan isabet eden her türlü iyilik Allah'tan. Sizlere isabet eden her türlü kötülük ise kendi nefsinden, kendi nefsinizdendir, kendi nefsimizden. Bu ayeti unutmayın. Nisa Suresi 79. Çünkü birazdan bu ayet bizim için bir umdu olacak. Ve mâ asâbeke min hasenetin fe min Allah ve mâ asâbeke min seyyiyetin fe min Sizlere isabet eden her iyilik Allah'tandır. Her kötülük ise kendi nefsindendir. Bizler de, Allahu Azza ve Celle'nin nimetleriyle kuşatılmışız. Yediğimiz yemekleri bir düşünün. İçtiğimiz meşrubatları bir düşünün. Sıhhat nimetini düşünün. Görme nimetini düşünün. Konuşabilme nimetini düşünün. Akıl edebilme nimetini düşünün dostlar. Saymakla bitmez. Bugün bir defter alın geçmişi bırakın. Geçmişteki sizlere Gelen nimetleri bırakın. Çoğun olmuşuzdur zaten. Gelecekteki olan nimetleri yazmaya çalışın. Bir saniyede onca nimet. Bir iman nimeti, görme nimeti, atletme nimeti, yiyebilme nimeti yıllar önce, yıllar önce Hollanda'da bir markette Hollandalı bir, yaşlı bir adama rastlamıştım. Eline bir tatlı aldığını hatırlıyorum. Dedi ki bu dedi benim için kum yemek gibidir. Çamur yemek gibidir veya bir tahta yemek gibidir. Çünkü ben benim dilimin fonksiyonları çalışmıyor. Ben ha et yemişim aynı Ha pirzola yemişim aynı, ha ot yemişim aynı. Ot, et hepsi aynı. Ha tatlı yemişim aynı, acı yemişim aynı. Hepsi aynı. Bir dil nimeti. Bir dil nimeti. Bir anda. Bakın kaç nimet var? Bir anda. Hangi birisine hamd edelim? O kadar ki hangi birisini yazalım? Bu yüzden allah bizlere şöyle diyor. وَاِنْ تَعُبْدُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Eğer şayet Allah'ın nimetlerini saymaya katsanız bunda asla, asla başarılı olamazsınız. Kudri Meyla. Alın bir kağıt, alın bir kalem, bütün nimetleri yazın. Bütün nimetleri yazın. Asla başarılı olamazsınız. Asla başarılı olamazsınız. Değerli dostlar, kula isabet eden en değerli nimet hangisidir? İman nimeti değil mi? İman nimeti. İbadet edebilme nimeti değil mi? Haramlardan, yasaklardan uzak durabilme nimeti değil mi? İnsanın başına gelebilecek olan en büyük, en azin, en dehşetli musibet hangisi olsa küfür. Öyle mi? Şirk. Ve ibadet edememe musibet. Nice insan var ama kulluk etmek istiyor edemiyor. Başarılı olamıyor evet değerli dostlar şunu bilin ki şunu bilelim ki eğer biz Allah'a iman edebiliyor isek eğer Allah'a kulluk edebiliyor isek eğer bugün bütün meşgaleleri terk edip böyle bir iman ortamına iştirak edebiliyor isek eğer biz bir subhanallah diyebiliyor isek ki subhanallah Dostlar, yeryüzündeki mevcut olan bütün nimetlerden daha ayrılır. Bu münasebetle zikredelim. İmam Ahmet, dostlar İmam Ahmet kitab-ı şöyle bir nakilde bulundu. Süleyman Aleyhisselam'a bildiğiniz gibi dostlar, Allah Azze ve Celle hiçbir kimseye vermediği nimetleri vermiştir. Cinler onun emrindeydi. Birçok nimetler bildiğiniz için zikrediyorum ve ilginç olduğu için bunu zikrediyorum. Bir de ilginç bir nimet daha var. Diğer nimetleri saymayacağım. bunu biliyorsunuz. Rüzgar onun emrindeydi. Rüzgar dahi onun emrindeydi. Günün birinde Süleyman Aleyhisselam rüzgara diyor, rüzgara biniyor ve bu şekil gidiyor. Üzerinde. Tarlada çalışan bahçıvanın biri bakıyor ve şöyle terennüm ediyor, sesleniyor. Diyor ki Allah bu Davut ailesine ne kadar da nimetler vermiş. Rüzgar kimin emrindeydi? Süleyman aleyhisselamın emrinde Allah ona musakar kılmış. Rüzgar alıyor bu sesi getiriyor Davut aleyhisselamın kulağına. Davut Aleyhisselam, Süleyman aleyhisselamı bulana Süleyman Aleyhisselam bu sözü duyar duymaz, işitir, işitmez, bu bahçıvanın yanına gelir. Ve diyor ki, Allah'a yemin olsun ki Allah'ın dinde makbul olmuş, kabul olmuş bir tesbih yani Subhanallah demek Davut ailesine verilen bütün nimetlerden dahil. Bütün nimetlerden daha sayılır. Eğer bugün biz Subhanallah diyorsak dostlar bu büyük bir nimettir. Hem de çok büyük bir nimettir. Subhanallah deyin dostlar büyük bir nimettir. Bunu dedikten Allah'a hamdolsun. Evet. Demek ki dostlar Bizler Allah kulu kadar secde eder biliyorsa, Allah'ı anabiliyorsak bunlar hepsi dostlar Allah'ın lütfu ile gerçekleşir. Allah'ın başarısıyla gerçekleşmek gerçekleşmektedir. Allah'ın azza ve celle'nin bizlere lütfetmesiyle etmesiyle Gerçekleşmektedir. Bunun deniri ise dostlar Şöyle. Şuayb aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de Allah zikrediyor. Şu ayet, evet. şuayb, şuayb aleyhisselam. "Kâl min Şuayb: En evet. urîdu Ben ancak ıslah etmek istiyorum." İbn Kesir der ki: İyiliği emredip, kötülüklerden insanları nehyetmekle, alıkoymakla ıslah etmek istiyorum. Yani Allah'a davet etmek istiyorum. El emri bil ma'uf ve nehyu anil münker. Esasını hayata geçirmek istiyorum. Benim bütün mesela budur. İn uridu illel islam mestetaht. Gücümün yettiği kadar. Ama şimdi geliyor. Şu esası da zikrediyor. Çünkü bütün mesele orada. İşin bütün esprisi orada. Ve <gülüyor> Benim başarım ise, bunu yapabilmem ise ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Allah bana yardım etmese ben ne kadar da Istesem, ne kadar da iyiliği emretmek istesem, ne kadar da yasaklardan insanları sakındırmak istesem, bunda başarılı olamam. Bunu kim söylüyor? Allah'ın nebisi olan Şuayb Aleyhisselam. وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا Benim bunda başarılı olmam ancak Allah'ın yardımıyladır. Öyleyse dostlar Allah'ın tevfiki Allah'ın başarılı kılması, hani ya bu yabancı değildir bizlere şu kelime. Allah seni muvaffak kılsın. Allah seni muvaffak kılsın dersin. Ah, ne diyorsun sen orada? Çok azim bir şey söylüyorsun. Nedir muvaffak kılınma? Tevfik nedir? Başarılı kılınma nedir? Bugün onu inşallah işleyeceğiz. Çünkü kulluk ortada, helal ortada, haram ortada. İstenilen, beklenilen ortadan. Lakin bu bunda başarılı kılınmak ise Allah'ın elinde dostlar. Dostlar başarılı kılınmak ne demektir? Hani dedik ya namaz kılmak istiyorum biliyorum namazın farz olduğunu yapamıyorum yahut eksik yapıyorum kapanmak istiyorum bir türlü yapamıyorum haramdan uzak durmak istiyorum, bir türlü yapamıyorum. Ne dedik bundaki espri neydi dostlar? Allah'ın kişiyi başarılı kılması. O olmadığın zaman hiçbir şey yapamaz. Dostlar, Allah'ın kişiyi muvaffak kılmasını yani tevfiki üç kademede inceleyeceğiz. Yani biz tevfik dediğimiz zaman, başarı dediğimiz zaman üç şey aklımıza gelmesi lazım. Bir, Allah kulun kalbini hayır işleme duygusuyla doldurur. Bu bir. Tavukci dediğimiz zaman bunun başlangıcı ilk kademesi Allah kulun kalbini hayır işleme duygusuyla doldurur. Bu bir. İkincisi, Allah o hayır işleyebilmesi için ne yapar? O ortamı sağlar. O vesileleri kılar. Üç, o ibadeti, o hayırı işlerken Allah yardımcı olur. Tabii misal verirsek zannediyorum bu e, zikrettiklerim daha e, anlaşılacak. Mesela bir kişiyi Allah Kur'an okumada nasıl muvaffak kılmıştır? Birinci adım kalbinde şiddetli bir şekilde Kur'an okuma arzusu oluşmuştur. Bu arzuyu sen oluşturamazsın. Durup dururken Kur'an okuma arzusu oluşturmuştur. Oluşmuştur. Bu bir. İkincisi Allahu Azza Ve Celle ona Kur'an okumayı öğreten bir hoca nasip etmişti. Ve üç Kur'an okurken mesela ona dil vermiştir, güç kuvvet vermektedir. O anda okur. Ne diyoruz? Bu tamil manada Allah'ın o kişiyi Kur'an okumada muvaffak kılmaz. Diğer, diğer bir örnek verelim, sadaka vermek. Allahu Azza Ve Celle bir o kişinin kalbine güçlü bir şekilde sadaka verme duygusunu ne yapmıştır? yerleştirmiştir. Rabet oluşmuştur. İki sadaka verebilmesi için Allahu Azza Ve Celle ona mal müc ihsan etmiştir. Üç, sadaka verirken de kendisine güç kuvvet vermiştir. Onları topladığımız zaman diyoruz ki Allah bu kişiyi sadaka vermeden muvaffak kılmıştır. Şimdi dostlar, dikkat ettiyseniz, bütün hayırın aslı muvaffak kılınmaktadır. Tevfiktenir, başarılı kılınmadadır. Gelin, yani, eğer ben bugün hayır bir amel işlemek istiyorsam ve hayır amel işleyebiliyorsam bu hayırdan önce Allah'ın kişiyi başarılı kılması var. Şimdi dostlar bu dışarı bu zikrettiğimiz bu başarılı kılınma bütün esprimi orada zaten Allah'ın elindedir. Kulun bunda hiçbir kulun bunda hiçbir sözü yoktur, söz hakkı yoktur. Şimdi birazdan döneceğiz, birazdan burada döneceğiz. Lakin İbni Kayyim rahimullah El fawaid adlı eserinde bu konu hakkında bir tespitini zikrediyor. O tespiti bir görelim. Diyor ki İbni Kayyim rahimullah yine tefekkür ettim ki, yine düşündüm ki kolunun döngü noktası kolunun döngü noktası rağbet etmektir. Rağbet etmektir. Aşırı istek ve arzu ha? rağbet etmektir. Bu de kulun elinde değildir. Bu ancak kalpleri istediğin gibi elini çeviren ve döndüren yardım ederse kulun kalbini kendisine yönlendiren ve rağbetle dolduran ona nasip etmezse onu yardımsız bırakan, onu kendi nefsiyle baş başa bırakan o dilediği zaman olan ve dilemediği zaman olmayan Allah'ın elindedir. Yani amel ortada ama o ameli işleyen bunu Allah'ın tevbikiyle, başarılı kılmasıyla yapıyor. Yapamayan da Allah ona demek ki başarı vermemeyi Şimdi şöyle bir soru oluşuyor. Ya Allah adildi, Allah adildi. Allah buna etmez. Doğru, Allah buna Allah'ın zaten kullarına muamelesi ikidir. Ya ona adaletiyle muamele eder ya da faziletiyle, lütfüyle muamele eder. Allah zulüm etmez. Bunu açıklayalım çünkü konumuz için önemli. Bir iş sahibi düşünün. Üç sayede işçisi var. Ve bu üç iş dilinde ay sonu banka hesabına 1000 euro yatması gerekiyor. 1000 euro yatması gerekiyor. Birinci işçiye 1000 euro yatırıyor. Şimdi bu patron işçisine neyle muamele etti? Adalet. Yani hak ettiğini verdi. İkinci işçisine ise 1500 euro yatırdı. Bu patron bu işçisine neyle muamele etti? Bu lütfuyla muamele etti. Üçüncü işçisine ise 500 euro verdi. Ne yaptı? Zulüm Üç terim. Zulüm, adalet ve lütuf. Allahu Azza ve Celle'nin kullarına muamelesi ise adalet ve lütufladır. Ya adaletle azap eder, hidayet vermez, ya da lütfuyla onu cennetine koyar. Onun öncesinde ise hidayet. Verir. Allah kesildiğiyle azap etmez. Yani kula hak ettiği şeyin altında vermez. Ya hak ettiğini verin ya da fazlasını verin. Kimse de bu noktada onu sorguya çekemez. Nasıl ki o patron ilk işçisine bir ikincisine 500 yüz sen zulmettin diyemeyeceğini bile benim o patron sıra vermişti. Sen diyebilir misin bana zulmediyorsun? Gülerler. Niye? Sana hak ettim evet. mi? Verdim ben. Üçümden geldi oradan beş yüz lira verdim. Ekstra olan. Aman o patron beş yüz verdiği zaman o ama Allah'ın azıbı kendilerinin muamelesine, kullarına yaptığı muameneye dönüştüğü zaman baktığımız zaman adaletle lütuf arasında olduğunu görüyoruz. Şimdi dostlar Gelelim bizim meselemize. Ya dedin ki Allah'a kumluluk söz konusu olduğu zaman demek ki bu ben bilsem de bu kulluğu, bu ancak Allah'ı beni muvaffak kılmasıyla gerçekleştiriyormuş. Gerçekleştiriyormuş. Beni başarılı kılmasıyla gerçekleştiriyormuş. E şimdi Allah demek ki Aliye. İbadette muafakiyet veriyor, vermiyorsa vermiyor. Yani böyle mi? Allah dile dini veriyor, dile dini vermiyor. vermiyor. Kulun hiç mi bir çalışması yok? Kula hiç mi bakmıyor Allah Hazretçiler? Dile dini veriyor, dile dini vermiyor. Değil dostlar? şüphesiz ki Allah Hazretçilerle dostlar. Kulların fiillerine bakıyor. Allah kimin hidayete hak ettiğini, Allah kimin ibadette muvaffabiyeti hak ettiğini daha iyi biliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama risalet görevi verdi. Onu kendisine halil eylebi. Onu peygamber seçti. Onu diğer insanlara üstün kıldı. Bu nasıl oldu dostlar? Allah Muhammed'e verdi. Aleyhissalatu vesselam Ebu Cehil'e vermedi. Böyle oldu. Bakın dostlar. İmam Ahmed Müsned'inde Abdullah bin Abbas radıyallahu anhu şu sözünü nakleder. Dikkat edin. Şey İnna Allah nazara ila kulubil ibad. Allah kullarının kalplerine baktı. Bütün kullarının kalplerine baktı. Sevecele kalbe Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme hayre Ve Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbini diğer kulların kalplerinden daha temiz buldu. Daha hayırlı buldu. Kalbini daha hayırlı buldu. Bütün insan, bütün beşeriyet. Bütün beşeriyette. Ne yaptı? Bunun üzerine Fas-tafâhul-i <Sessizlik> Onu kendi nefsin için seçti. O hak ediyordu. Onun kalbi en hayırlıydı. O en temiziydi. Faslafâhul nefsihîn. Onu kendi nefsin için seçti. Ve muta'zahû bi risaleti ve onu risaletiyle gönderdi. O hak ediyordu. Başkası hak etmiyordu. O hak ediyordu. Thumme nazara ilâ kulûbil ibân Ba'da kalbi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Kulların kalplerine baktıktan sonra, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine baktıktan sonra yine kulların, diğer kulların kalplerine nazar etti. فَوَجَدَ قُلُوبَ اَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَدِ Ve baktı ki Allah, gördü ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının kalbi diğer bütün kalplerine daha hayttılar. Ebu Bekir'in kalbine Allah baktı. Ve onu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dost eyledi. Ömer'in kalbine baktı, Ali'nin baktı, Abdurrahman'ın baktı ve diğerlerinin baktı. Radıyallahu anhüm ecmein, Allah hepsinden razı olsun. Ve onların nebisine sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Dostlar kıldı. ثُمَّ نَظَرَ إِلَى i اِبَادٍ بعد kalbi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ اِبَادٍ Baktı ki ashabının kalbi diğer kulların kalplerinden daha kıymı. Ne yaptı? فَجَعَلَهُ مُزَرَاءَ نَبِيِّهِ Onların peygamberine vezirler seçti. Onların peygamberine vezirler olarak seçti yukatilun ala dini din içinde savaştılar din içinde din uğrunda da mücadele ettiler Allah bedil ehlini seçmiştir dostlar okul ehlini seçmişti, Rıbzan beyatında bulunanları Allah seçmişti, bütün ashabı Allah seçmiştir dostlar Allah hepsinden Niçin? çünkü onların kalpleri diğer ve şeriatın kalbinden daha temizdi daha sayıdı dostlar Bakın. Muvaffak kılınma. Onu anlatıyoruz. Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seçtiyse o bunu hak ediyordu. Demek ki Allah konunun kalbine baktı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını ona ashab seçtiyse onlardan kaynaklanan bir şey vardır. Kalpleri en temizdi. değil. Her üyeli Şimdi dostlar birazdan bu konuya geleceğiz. Kuldan sudur eden her hayır dostlar muhakkak ki Allah'ın kulu başarılı, başarılı kılmasıyla ilgili bir alakalıdır. Allah va sesser cennet kulu başarılı kılmadığı zaman ne yapıyor? Hadi diyelim ki birisine Allah birisini ibadette muvaffak kıl. Bir kulu Muvaffak kılmadığı zaman ne yapıyor? onun nefsiyle baş başa bırakıyor. Ona güneş yetmiyor. Nefsiyle baş başa bırakıyor. Kulunu Allah ibadette görmek istiyorsa, tavakta görmek istiyorsa bakın onu muvaffak kılıyor. Ama kulunu ibadette görmek istemiyorsa ne yapıyor? Günah mı işletiyor? Bazıları diyor Allah güneş yetti. Allah güneş Allah seni nefsinle baş başa verdir. Seni bırakıyor Allah. Nefsinle baş başa. Nefis ise ne yapar dostlar? اِنَّنْ نَفْسَ لَهَمَّانَةٌ بِسُُّٓ Şimdi siz ki nefis kötülüğü kötülüğü nedir? Kötülüğe davet edicidir. Edici, edici, edici. Kötülüğü emredicidir. Sen de nefsinle baş başa kaldığın için günah işliyorsun. İstemeyerek de günah işliyorsun şunu bil ki değerli bacım, değerli abim, değerli dostum, kardeşim, hani o kimsenin bilmediği, işlediğiniz, işlediğin yüz kızartıcı, en yakınına dahi söylemekten hayal ettiğin o günahlar var ya, kimsenin bilmediği. O günahları işlerken, Allah senin nefsinle baş başa koyun. Hani hatta üzülerek, ya ben bu güne istemiyorum, estağfurullah diyerek işlediğin o günahlar var ya, Zek almayarak işte günahlar var ya. O işte dostlar seni Allah Allah vasıracadır dedi seni nefsiyle baş başa bırakmış olma anlamadın. O zaman günah işliyordu. Bile bile zek almaya almaya. Belki göz yaşı döker döke, O günah işliyordu. Öyleyse dostlar durum basit değil. Durum hiç de görüldüğü kadar basit değil. Kulu kul dostlar bir insan tasavvur edin bir tepenin üstüne çıkmış bir dağ ayaklarının ön kısmı boşlukta yani düşse bir kilometre hatta aşağıya düşecek bir kısmı da ayağı o tepede ya o dağda taşın üzerinde ve rüzgar geliyor vallahi bizim konumumuz böyle Allahu u Azze ve cel. bizlere başarı vermezse dostlar bizden helak oluruz. Ya değerli dostum şunu bil ki iki şey arasındasın. Ya hayır işliyorsundur Allah'ın seni muvaffak kılmasıyla ya da Allah seni nefsinle baş başa bırakmışlar günah işleyeceksin. Başka alternatifi yok. Durum böyle. Ya muvaffak kılınmak ya da günah işlemek. Yani nefsinle baş başa kalmak. Üçüncü bir basamak yok. Üçüncü bir basamak yok. Ya muvaffakiyet ya da günah işlemi. Nefis de baş başa kal. İşte dostlar bunu bilen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına kulak verin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına kulak verin. Ne diyordu Aleyhisselatü Vesselam? Bu hakikati bilen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Şöyle evet. mi diyordu ben peygamberim nasıl olsa? Benden hayırdan başka bir şey sigur Hayır. Ne diyordun? Ya hayu ya kayyum. Bir rahmetika estağıyım. Aslihni şakni kollam. Ve la takinni ila nefsi tarifatayim. Ey hayu, ey kayyum. Bir rahmetika estağıyım. Senin rahmetinle sen senden yardım isterim. Aslihni şakni kollam. Ben bütün işlerimi istahat. وَلَا تَجِنِّي اِلَى نَفْسِي تَرْفَ تَعِينَ Göz açıp kapayıncaya denk dahi beni nefsinle baş başa bırakma. Çünkü Allah Resul'ü biliyordu ki eğer Rabbi onu nefsiyle baş başa bıraksaydı kendisinden hata sudur edecekti. Yine biliyordu ki Allah ona tevfikinin lütfettiği zaman onu muvaffak kıldığı zaman hayır işleyecekti. O yüzden Rabbine sığınıyordu. Ya Rabbi göz açıp kapayıncaya dek bir anlık dahi olsa beni nefsimle baş başa bırakma. Ya Rabbi helak olur. Bütün mesele bu dostlar. Mesele masif değil dostlar. Şimdi dostlar bu dikkate anladıktan sonra en büyük nimet neymiş dostlar? Muvaffak kılınma nimeli değil İmanda muvaffakiyet var. İmandan önce de, muvaffak kılınma Allah'a itaat etme, muvaffakı yapmak ondan önce. İbni dediği gibi dostlar, bu kulun elinde değil, Allah'ın elindedir. Şimdi asıl meseleye geleceğiz. Bizi ilgilendiren kısmı. Allah diyetine diye, veriyor, diyetine diye vermiyor. Yoksa az önce de dediğimiz gibi bizden Bizle alakalı. Eğer bizden bir şeyler olursa, bizlerden bir şey Allah'a ispat edilirse, o aranda muvaffakiyet gelir. Böyle. Bilin ki dostlar, Allah ne demişti? Kuluna iki şekilde muamele eder. Neydi? Bir, ya adaletiyle ya da lütfuyla. Durum böyle olduğuna göre dostlar, ne yapmış olduk? Zulme Allah'tan yetenmiş olduk. Ya adalet, ya da lütf müdür. Allah dostlar. O kadar lütufkar ki, o kadar merhametli ki kullarına dostlar. Muvaffakiyet vermeden önce, tevfik vermeden önce basit amellere bakıyor. Basit şeylere bakıyor. Yani kudum sana artık bir şey yap, ben sana fazlasıyla vereceğim. Hani bizim gibi ticaret değil. Bizler de çanını çıkmak istiyoruz. Biraz vereyim fazla alayım. Allah da öyle değil. Kulun birazcık bir şey. Senden bir adım, bir adımcık fazla değil. Gerisi Dostlar. Allah'ın bizleri nefislerimizle baş başa bırakmasını istemiyor isek. Bir ya Allah bizi nefislerimizle baş başa bırakmasın. Amin değil. Eğer... Allah'ın bizleri imanda, itaatta, hayırda, hasenatta muvaffak kılmasını istiyorsak dostlar, zikredeceğim şu üç sebebi iyi bellememiz, ezberlememiz gerekir. Şu zikredeceğim, bugün zikredeceğim üç vesileye sarılırsak yerinizde duramayacaksınız, yerinizde duramayacaksınız hayır yapmak için yollar arayacağız. yaz ki Allah bir anda oturduğumuz yerde bizlere birçok hayır işletecek. Ve siz isteyeceksiniz. Haramı haramla karşı karşıya kalacaksınız. Siz haramı terk ettiğiyle zevk alacaksınız. Ya Rabbi bu haramı senin için terk ediyorum. Elhamdülillah. Üç, üç dostlar sebep zikredecek. Ve bu üç sebep sonunda bu Allah ne yapacak? Bizleri unmadığımız yerlerden muvaffak olacaktır. Ummadığımız amelleri Birinci işletecek. Birincisi dostlar tevfiki gerektiren Allah'ın muvaffakiyetini gerektiren en büyük sebeplerden birisi ise dostlar kalbin temiz olmasıdır. Şu kalbin temiz olmasıdır berrak olmasıdır. Saker Allah'ın lütfünde değerli olan bu dostlar. Yeum la ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم diyor Allahu Azzawic. O günde mallar, ne evlatlar ki şeye fayda sağlayacak? إلا من أتى الله بقلب سليم. Allah'ın huzuruna temiz ve berrak bir kalple gelen o gün fayda bulacak. Öyleyse akıl sahibi için bu yeryüzünde elde etmesi gereken en büyük Kârlı kazaç nedir? Temiz kalp. Temiz kalp dostlar. Niçin? Niçin? Müslim'de geçen Ebu Hureyre hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah sizlerin isimlerinize bakmaz. Allah sizlerin yapılarınıza bakmaz. İn Allah la et semikum uzun boylu musunuz, kısa mısınız kilo'lu mu musunuz zayıf mısınız Allah'ın dininde bunlar ölçü değerleri değildir. Ve ila suvarikum <gülüyor> suretle bakmaz insanların dininde güzel misiniz değil misiniz Sana biz aynanın karşısına geçtiğimiz zaman vay be ne güzelmişim ha? diyoruz ya bunları bir şey zannediyoruz vallahi Allah'ın dininde bunlara zerre kadar bir değeri yoktur. ''Ve lakin yandımıyla korumuyor.'' ''Lakin Allah sizlerin kalplerinize Allah indinde Allah'ın esas aldığı mahal kalptir. Ne görüyor Allah'ın? Az önceki Abdullah İbni İbn Mesut rivayetinde ne demiştik dostlar? Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhissalatü Vesselam'ı risaletiyle göndermeden önce ne yapmıştı? Kalbine batmıştı. Bir daha tekrarlıyorum. İnnallâhe nazara ilâ kulûbil ibad. Allah kullarının kalplerinden nazar etmişti. Sabrıcada kalbe Muhammed'in sallallahu aleyhi ve selleme khayre kulûbil ibad. Ve Allah görüyor ki, gördü ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi diye bütün kulların kalplerinden daha kaybedildi. Ne yaptı bunun üzerine? Başarı diyoruz ya. فَاسْتَثَاهُ لِنَفْسِهِ Kendi nefsi için seçti. وَمَتَعَثَهُ بِرِسَالَةِهِ وَوْنِ رِسَالَةِي لَجَمْدَ Hani bugün bazı peygamberin varisleri var ya dostlar. Onlar da seçilmiş insanlardır. Bugün ilimehli var ya alimler. Onlar Allah Resulü ile öyle işkembeden mirasçı olmamışlardır. Allah onların da kalplerine bakmıştır. Şu anda bizim kalplerimize bakıyor. Ne görüyor? Allah şu an ne görüyor kalbimizde? Bir giderli dostum. Allah kalbinde hayır görüyorsa, müminlere karşı, la ilahe illallah ehline karşı, kalbinde hayır görüyorsa, Allah ihlas görüyorsa Allah samimiyet görüyorsa Allah kendisine kavuşma arzusunu görüyorsa seni hayırda ne yapacaktır, muvaffak kılacaktır. Öyleyse kalbimize bakalım, nazar edelim dostlar. Ne görüyor Allah? Yanımızdaki, karşımızdaki arkamızdaki la ilahe illallah ehline buz ediyor muyuz? Onları haset ediyor muyuz? onlara karşı kötü duygular besliyor muyuz? Bil ki kalbinde bu duygu istikrar ederse Allah Azze ve Celle seni hayırda muvaffak kılmayacak. Seni Allah nefsinle baş başa bırakacak. Sen de günah işleyeceksin. İstemeyerek de olsa. Bu münasebetle Ali radıyallahu anh'ın sözü aklıma geliyor dostlar. Ne diyordu Ali radıyallahu An? A'lemun Nasi billâhi eşedduhûn Ta'zîmen li la ilahe illallah. Allah'ı en iyi bilen, en iyi tanıyan la ilahe illallah ehline karşı en hürmetkar, en saygılı olan. E bana yanlış yaptı. Benim hakkımda şöyle konuştu. Beni şöyle itti. Bana şöyle yaptı. Beni şöyle üzdü, kırdı. Ya kardeşim, Karşındaki insan melek değil. Senin dostun melek değil. Allah onu nasıl yar? Yani Allahuazzam nasıl yarattığını, hangi asılları üzerinde yarattığını bildiriyor bize. İnnehu kana zalumun cehula. İnsan olunun yapısı ya zulümdür ya cehalettir. Kardeşinin, kardeşinin yapısı bu. İslam onu güzelleştirdi. Yapısı bu aslı bu. Ve bazen bazen bu dışarıya yansıyor. Ve hiç mi Buradaki bulunanlar aralarında husumet olanlar var ise, şu an affetmişler. İnşallah. Doğru söylüyorum. İnşallah. La İlahe İllallah ehline karşı, alimine ve cahiline karşı dostlar, kalbimizde, o La İlahe illallah'tan dolayı, Az dahi olsa zerre miktarında buz göstermiyoruz. buz yok. Allah kalbimize bunu görüyor. Le ilahe illallah ehline karşı her temiz. Eğer bunu elde edebilirsek dostlar, bakın dostlar, Allah olmadığınız yerden sizi başarılı kılacak. Birden ibadet aşkı, ibadete muhabbet doğacak. Orada her zaman duran Kur'an'ı oh, okumak isteyeceksiniz. Birden Hiç camiye gitmezken camiye gitmek isteyeceksiniz. Orada bir zamanlar teyzenin biri yahut da biri bir başörtü vermiş oraya koymuş. Birden o başörtüyü takmak isteyeceksin bacım. Birden onu isteyeceksin. Ama kalbinde kimseye bir pürüz olmasın. La ilahe illallah ehline karşı olmasın. Allah kulun kalbinde hayır gördüğü zaman dostlar onun hayırda muaffam kılacak kalbinde bir hayır, bakacaksın ki onlarca, yüzlerce hayır işlemene sebep olacaktır. Allah kalplere bakıyor dostlar. Ona göre muamele görüyoruz. İmam Tabarani'nin sahih bir senetle rivayet ettiği hadisi şerifte dostlar şöyle geçer. Cihad ortamıdır. La Arabinin biri. Bedevi'dir ya ne bilir ki Bedevi? Müslüman olmuş. Fazla bilgisi yok. Allah Resulüne gelir. Ve ki ben sana ganimet için beyat etmedim. Yani harpten sonra elde edeceğimiz mallar için ben senin yanına gelmedim sana beyat etmedim. Lakin der ben sana ve parmağıyla boğazını işaret eder. Okun buradan girip, buradan çıkması için beyat ettim der. Yani şahadet için beyat ettim. Cennete kavuşmak için, Rabbime kavuşmak için sana beyat ettimler. Vallahi Ve Resulü ona şöyle der. Eğer Allah'a samimi bir şekilde, kalbinde samiyeme, samimiyet, sınıf olarak bu sözü telaffuz ettiysen Allah seni doğrulayacaktır. Yani kalbinde olursa Allah seni muvaffak kılacaktır. Bir zaman sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oradaki şehitlerin arasında dolaşır ve bakar ki ok harfiyen buradan girmiş, buradan çıkmış. Ve Allah Resulü der ki o Allah'a karşı samimi söyledi. Allah da onu doğruladı. O Allah'a karşı samimi söyledi. Allah da onu doğruladı. Eğer dostlar isteklerimizde arzularımızda Hedeflerimize ulaşamıyorsak kimseyi suçlu bulmayalım. Kalbimizde ne var oraya bakalım. Orayı tasih edelim. Orayı düzeltelim. Kime karşı buğuz var? Kime karşı kim var? Kime karşı nefret var? Samimiyetsizlik mi var? İhlassızlık mı var? Riyan mı var? Haset mi var? Bunlara bakalım dostlar. Allah ona göre, kalbindekine göre sana muvaffakiyat ver, indirecektir. dostlar, eğer Allah kalbinde hayır diyorlarsa zaten, o zaman hayır kapıları açılacaktır. Ama her şeyin merkezi kalptir. Mesela Allah-u kitabında şöyle buyuruyor. وَلَاُعَيْمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ eğer Allah onlara hayır bilseydi bu hakka diye onlara hakkı hiç ittirir. Hani biz bazı insan görüyoruz, diyoruz ki insan? Bir türlü Allah hidayet vermiş. Sen onun kalbine nazar edemiyorsun. Kalbindeki ne var? Onu göremiyorsun. Ama Allah biliyor. Allah kimin hak etti, kimin hak edip, kimin hak etmeyeceğini biliyor. Adam, diyor profesör, doktor. E, bu hakkı da mı anlayamamış? وَلَاوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْبَعْهُمْ Allah'ın da kalbinde kayyit bilseydir, şüphesiz ki hakkı ona Allah kalbinde onun takvahı görseydi, muhakkak ki hakla, batıla, ayyit etme, anlaşır etme, anlayışı verir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler. Bu hitap. iman edenler. Eğer Allah'tan korkarsanız يَجَعَلَّهُمْ <gülüyor> فُرْقَانَا Allah hak ile batılı ahir edebileceğiniz bir verir. Hani bugün bazı insanlar var İslam adına konuşuyorlar, profesör olmuş. Ya basit bir şekilde bilinmesi gereken şeyi bilemiyor adam. Biz de diyoruz ya adam yıllarca okumuş kitap yutmuş bu adam yemiş. Hala mı anlayamadı? Anlayamaz. Allah onun kalbine baktı, hayır görmedi. O yüzden anlayamadı. O yüzden anlayamadı. Allah baktı, kalbinde mesela kibir gördü. Kalbinde kibir gördü. Ne diyor Allah ın Allah ın dostlar? Yeryüzünde haksız şekilde kibirli dolaşanlara ayetlerimizi anlamalarını ne yapacağız? Sağlayamay sağlamayacağız. Ayetlerimizi anlamaktan onları engelleyeceğiz. Evet dostum. Öyleyse değerli dostum Allah kalbimize hayır diyor. Hayır hayır getir. Hayır hayır. hayır hayır hayır dilde değil. Konuşuyoruz ama kalpte fesat var. Bakın ben size bir tecrübemi anlatayım paylaşayım. Ne zaman kalbinde yanlış duygular oluştu onun akabindeki am işte istediğim amellere bakıyorum işte iç açıcı değil. Diyorum ya, istemeye istemeye. Ama diyorum ki kalbimde şu an hayır var. Bakıyorum ki Allah hayır kapıları açıyor. Deneyin. Kalbinizi şöyle bir berrak yapmaya çalışın. Ya, siz buna muktedirsiniz. Kalbinizde birisine dargınlık varsa yarada affet. Kalbinizde riya gösteriş varsa ya Rabbi ikhlas ver. Ya Rabbi o duyguları istemiyorum. Kalbinizde haset varsa ya Rabbi sen o nimeti ona verdin haset etmeyeceğim lan. Onun akabindeki işlediğiniz amellere bakın. Aklınıza gelmeyecek ameller işletecek. Allah razı olsun. Size. Sizleri kalimde muvaffak kılacak. Deneyin. Hepimizin elinde bu. Ama kalbimiz temiz olacak. Kalbimiz temiz olacak. Ve bu temiz kalple de Allah'ın huzuruna gideceğiz. Ve orada Rabbimiz bizlere en güzel muamele edecek. Demek ki dostlar, tevfikin başarılı kılınmanın ilk sebebi neymiş? Temiz kalp. İkinci sebep Allah'ın nimetlerine şükür Ne kadar da şükür, az şükür dostlar. Bir elbise bir elbise daha istiyoruz. Bir araba derisi. Bir ev ya bir tane daha olsun. Ya şu televizyon bunu değiştireyim ikinci bir başka bir daha güzel. Ne alayım? Ve hep şikayet hep şikayet. Hamd'ı bilmiyoruz. Şükrü bilmiyoruz dostlar. Ve bu yüzden de Allah başarılı kılmıyor. Kullukta, ibadette başarılı kılmıyor. Bakın dostlar, kulluktan, ibadetten en uzak olan insanlar, en çok şikayet eden insanlardır. Bakın, etrafınıza göreceksiniz. İbadette en başarılı olan insanlara bakın, Allah'a en fazla şükreden, Allah'a en fazla hamleden kullar olduklarını göreceksiniz. Allah bizlere birçok nimet yapmış dostlar. Ne dedik az önce Allah'ın nimetlerini saymaya kalsanız asla başarılı olamazsınız. Evet. Bu nimetler şükür istiyor dostlar. Kulurab bine şakir olduğu zaman, kulurab bine şükür ettiği zaman o zaman bakacak ki Allah kalbini hayır işlemek işleme duygularıyla dolduracak. Birden hayır işlemek isteyecek. Birden Allah'a kul olmak isteyecek. Tövbe duyguları oluşacak. Allah'a tövbe edecek. Göz yaşı dökecek. Ama tevfikle bunlar oluyor. Allah'ın başarılı kılma, kılma, kılmasıyla oluyor diyor. Onun sebeplerinin ikincisi de ne dedi? Şükür etmek. Bakın İbrahim Suresi 7. Ayet-i Kerime'de Allah Azze Hoc'a şöyle duruyor. وَاِيْتَ اَرْدَنَا رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّا ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmiştir. Şükrederseniz elbette size arttırılır. Yani şükrederseniz elbette size arttırılır. El Hasan el Basri Rahimahullah Hasan el Basri duymuşuzdur. Tabiinin büyüklerinden Hasan el Basri. Bu ayeti şöyle tefsir eder. Eğer siz benim nimetlerime şükrederseniz ben de sizin bana olan taatinizi arttırırım. Bana olan itaatinizi arttırırım. Bana olan kulluğunuzu arttırırım. Allah'a şükrediyorum, ekmek yiyorum, elhamdülillah diyorum. Demek salih olmanın formülü orada. Bir deneyin. Allah'ın nimetlerine hamdedin. Şikayetçi olmayın. Muvaffak kılınmanın ikinci sebebi ise dostlar neymiş? Neymiş? Şükretmek, şükretmek. Tabi o kadar nimet var ki hangi biriyle şükredelim? Hangisine, nereden başlayalım? E, i̇mkansız dedik. Davut Aleyhisselam'ın da böyle zaten bir sıkıntısı vardı. O kadar nimet var ki. Yine şöyle demekten kendini al alıkoyamadı. Dedi ki ya Rabbi, tekrar şükür ve Ya Rabbi nasıl sana şükredeyim? Benim sana şükretmem senin bana vermiş olduğun yeni bir nimettir. Hadi elhamdülillah dedim. E, bu nimeti sen bana verdin. Ben de bunun için elhamdülillah dedim. E, diğer nimetler? Ya Rabbi, aciz kaldı. Elhamdülillah diyorsun. Bu bir hamdı daha gerektiriyor. Niye? Çünkü Allah sana ne yaptı? Hamdet meydatıdır. E bir hamd e sadece elhamdülillah silsile şekilde devam eder. Diğer nimetler işte aciz kaldığını ifade ettiriyor. Rabbil hayta eşkırın. Ve şükriyleke nimetin müceddetün minkâ aleyh. Ben sana şükrüm, senin bana yeni bir nimetin. Bu düzenle Allah'a nasıl özel şöylediriyor. Kâle ya Davud. Ey Davud. El-eşedet. İşte şimdi bana şükretti. Şükrün de aciz olduğunu anladı. Şimdi bana şükretti. İmam Kurtul bile der ki buna göre şükrün hakikati nimeti veren nimeti itiraf etmektir. Ya Rabbi hamd sanalar olsun ve acizim. O kadar nimetin var ki o kadar bana nimet veriyorsun ki sana ihsan ediyorum bana nimet veriyorsun. şükür rastlı budur. İtiraf edeceksin. Ve aciz olduğunu şükürle itiraf edeceksin. Şükrü budur. Öyleyse dostlar Allah'ın nimetlerine şükredeceğiz. Bunu yaparsan Allah bizi başarılı Ne yaptık şimdiye kadar? Başarının başarının bizlere ulaşması için iki yol gösterdik. Birincisi kalbin temiz olması. ikincisi Allah'a şükretmek, şükreden bir olma. Son olarak üçüncüsü ise dostlar, temiz dil. Temiz dil. Kalp kırmaktan uzak olan bir dil. İstira atmaktan beri olan, uzak olan bir dil dedikodu yapmaktan uzak olan bir dil, laf alıp laf götürmekten uzak olan bir dil devamlı hayır işleyen bir dil devamlı doğruyu söyleyen bir dil devamlı Allah'ı anan bir dil bunun akabinde dostlar ne oluyor biliyor musunuz? eğer bu dile sahip olursak Allah'u azze ve celle bizlere hayırda muvaffak kılın dil Allah Allah dinin muvaffak kılınmayla ne alakası var? Bakın dostlar, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. اِذَا أَسْبَحَبْنُ اَدَمَا فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُوا Adam Adamoğlu sabaha eriştiği zaman azalarının hepsi dile temenni ederler. Yani dile şöyle şöyle seslenirler. Derler ki, اِتَّكِ اللّٰهَ ف۪ينَا اِتَّكِ اللّٰهَ ب۪ينَا فَاِنَّمَا نَحْنُ بِكَا فَاِنْ اِسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا فَاِنِ اِعْوَا جَجْتَ اِعْوَا <اِعْجَجْنَا> De, ki, bizim hakkımızda Allah'tan kork. Yani bütün azalar elleriniz, ayaklarınız, gözleriniz, dile hitabet ediyorlar. Her sabah. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Ey Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabi, sana uyuyoruz. Sen istikamette düzgün olursan, biz de istikamette oluruz. Sen sapıtırsan, sen yamulursan, bizler de yamuluruz. Ne anlaşılıyor burada dostlar? Ne anlaşılıyor? Demek ki dil düzgün olursa ameller de düzgün olacak. Nasıl olacak? Allah şeyi düzgün amel işlemede muvaffak kılacak. Öyleyse dostlar, üç formül zikrettik. Hani dedik ki ibadet edememekten, davet edememekten. İşte şikayetçiyiz. Üç formül. Bir, temiz kalp. iki şükreden bir dil, şükreden bir kalp. Ve üç, neydi? Temiz bir dil. Allah Azze ve Celle dostlar, bizleri nefislerimizle bir an dahi baş başa bırakmasın. Allah bizleri hayırda muvaffak kılsın. Beni sabırla dinlediğiniz için de sizlerden bolca razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Subhaneke Allahümme ve hamdih. Eşheru en de la ilahe engel tesafurka ve tuğfun ilerim. Konuyla ilgili sorularınız varsa cevaplayayım.